1163 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ibadeti hakkında sahabilerin söyledikleri, evet, Hz. Peygamber ayakları şişinceye kadar gece ibadeti yapardı, kendisine, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıdır, kendinizi niçin bu kadar yoruyorsunuz, denildiğinde de, Rabbime çok şükreden bir kulda mı olmayayım, buyururlardı.